<gülüyor> selamun aleyküm ya bu adamı nereden buldunuz böyle yani maşallah helal olsun hint kumaşı gibi adam buluyorsunuz ha ya bu adamda ahlak edep diye bir şey yok bu adamda adam bilmiyorum benim anladığım kadarıyla Medine'de mi yaşıyor bu adam hayır adamın ne olduğu hiç de önemli değil ama insanda bir edep olur ahlak olur cevap ver diyor adam mic'e e yapıştı mic'i vermiyor e, er Yiğitçe desin nerede olduğunu Şeyh Binbaz için yani o sözleri orada desin Yiğitçe Bir Şeyh Albani'nin ilmen nerede hata yaptığını rahatlıkla söyleriz ama Şeyh da bu denli hakaret insan Allah'tan korkar ya ya bilmiyorum Bilmiyorum, bir şeyler dinleyeyim diye ben girdim. Vallıkmışlar hamd-u rakmetullah ve berekat'in. Eee ne bileyim ben şu ana kadar yani o kadar kötü insanlarla sohbet ettik ki hiçbirisi bu denli bir hakareti kullanmadı. Hep bu adamlar bilmiyor mu? Allah ıslah etsin diyelim. Yani Bu adam müthiş bir sünnet düşmancısı görünen. O, Allah ıslah <gülüyor> etsin. Evet, bu Esma-ül Hüsna e özür diliyor şeyden. Odayı kapatma zorunda kaldım diye. Önemli değil, tasa değil. Ben ona yazayım da. Ben hep bilmiyorum bu insanlarla münazara etmeniz tanıyorsanız ben tanıyamadım. Ama eğer doğruysa bu kişi Ebu Hilal herhalde öyle bir o kişi. Kade Efendi niye kırmızıladınız? Ben bilmiyorum konuşacak hiçbir kalmadı. Anlattığı şeyleri senelerce. Ee, biz de orayı gördük, senelerce ben orada kaldım, devamlı gidiyoruz ee, ve o insanları yani tanıyoruz. İsmail Eser'inin anlattığı gibi, eğer o düzen olmasın, orada katiyetle hiç kimse doğru dürüst, yani dini görevini yapamaz yani. Yani tamam o insanlardan da biraz E, aşırı giden oluyor ama aşırı gidenlerin yanında adam gidiyor Hacerül Esved'e yapışıyor. Arkasından gelenlere fırsat vermiyor. Bazen öyle oluyor ki adam Hacerül Esved'e yani öpmek için yanaştığında arkadan yılanlar onu boğacak konu, konuma geliyor. Ve oradaki ne yani asker görevlisi de arkadakilere seccadeneden yaptığı bir şeyle vurma zorunda kalıyor. Deyse adam orada ölür. yani bu adam bu kadar insafsız hem de o tesbih sattığı adamların hepsi ki Pakistanlı, Türktür hep o tip insanlardır ya. ya o insanlardan da tabii ki hata yapan vardır yani olmaması mümkün değil ama bu adam da açıktan aç... ee, hatta tabii bilmiyorum aylardır bu denli bir ortama girmiyordum bunu da gördük hayırlısı önemli değil yani ben bayağı kendimden utandım adam ol. Herhalde bu yavşak kelimesinin ne anlama geldiğini de bilmiyor bu. Tamamen iftira. Suud hakkındaki söyledikleri iftira. Hacerül Esved'le Makam İbrahim arasında ne fark var diyor. Ya Hacerül Esved'i Allah Resulü öpmüştür. O yani öpemeyen için istilam. Yani e, selam vermesi söyleniyor. Selamla şey yapar öper, elini değer, ne yapıyorsa selam verir. Yani bu Allah Resulü'nden gelen bir ameldir. Haç menasikindendir. Ve Ömer diyor radıyallahu anh, ey kara taş diyor, senin, yani ne hayır ne de şer verdi, yani verdiğini düşünmüyorum. Yani ne hayır verirsin ne de şer. Ama Allah Resulü seni öptü diye ben öpüyorum diyor. makam İbrahim'de sadece namaz kıları Tavaftan sonra, zemzem içtikten sonra iki rekat namaz vardır. Arasında nasıl fark yoktur ya? Bu adam Mekke'nin taşlarıyla herhalde Hacer-i Esbet'i de ayırt etmiyor. E bu adamla inan münazara eder, o odada bulur, bulunursanız artık her şeye siz de ortaksınız. Katlanmak gerekir. Yani her şeye katlan, bize hakaretin ama Şeyh binbaz gibi birisine bu denli hakaret Ehl-i sünnet bir şey demedi adam. Nereden anlayıverdi birdenbire? Yani ehl-i sünnetin adının böyle kendisinin olmadığını. Biz ehl-i sünnet dediğimizde Ahmet'in yolundayız demeyiz. Ahmet'in akideye dair sözlerine bakarız. i̇mam Şafii'nin sözlerine bakarız. Ebu Hanife'nin sözlerine bakarız. Doğru. Odanın sahibi de iki, iki derecede bir arada kaldı. Öyle oldu. Ama vallahi ben bayağı şaşırdım bu saatte. Rastgele kalkmıştım. E, bugün talebeleri dağıttım. dinleneyim diye erken yatmıştım. Bir bakayım dedim. Eseriye rastladım. O da davet etti. Böyle şahit oldukta ise değil. Ama bu adam Medine'deyse yiğitse, sözlerinin arkasındaysa ben bir hafta sonra Allah nasip ederse Medine'deyim. Gelsin bu sözler orada aynen desin. Yiğit olan adam inancın arkasında olur. Yani vaha, yani unuttum da vahabi kuyruğu şudur budur aklaktır. Bence bilmiyorum daha önceden bu adamın kuyruğuna basıp yani eee Şehh bir kere isim ve sıfatlarda kasdet-i olmadığını söyler yani tevili, e, e, estağfurullah tevilin olmadığını söyler biz mezmum olan zemmedilen tevile karşıyız tabi yani Medine'de yaşıyor 0-1 dediğine göre Adanalı e, teklifte bulunuyorsunuz Ercün'ün şeyini almadım gayet tabi. Şeyh Bin Baz'ı eleştirir derken. Hayır. Yani onların sürünmeleri onu sistem tarafından verilen cezaydı Şeyh Bin Baz tarafından değil. Kesinlikle Şeyh Bin Baz tarafından değil. Onlar gençliğiyle Suud'daki bir konumda nasıl nasihat edilmesi gerektiğini bilmeyen gençlerdi. Bunu İham ve Ercu Su, Arap toplumu haseten Hicaz toplumu ya Evs kabilesiyle yani e, Allah Resulü'nün ortamında terbiye ettiği kimseler dahi birbirine giriyordu mescitte. Allah Resulü bunu zor önledi. Hayır. Bunlar kimi nereye göre nasıl nasihat edeceğini bilmeyen gençlerdi. Şeyh Bin Bazı te, yani tenkit edebilmek için bir adam da baya yürek olması gerekir. Ben sana onlarca Şeyh Bin Bazı tenkit eden söz söyleyeyim. Ee, onlar katiyetle söyledikleri sözlerden, hak olan sözlerden değil, sisteme dönüp onlar sistem cezalandırmıştır. Şeyh Bin Baz senelerce onlara nasihat etti. Bulunduğunuz toplumda bu dendi nasihat edilmez. Bu dendi, Nasihat edilmez. Ee, onlarla bunun hele e, bunu zannedersem Osmanlı'yı müdafaa kastıyla yazmıyorsun. Yiğit olan orada söyler tenkidini. Bunun arkasında durur. Tabi Şeyh Bazı yapılan yanlışları öyle olduğunu düşünüyorum. Şeyh Bin Baz yapılan yanlışları zemininde, ortamında gündeme getiren birisi. Açın sohbetlerinde, yani krala nasihat ederken, söylenen sözlerin karşısında krala, ki her çarşamba günü kralla sohbeti olan bir meclisi vardı. Orada bir kral söze başlarken Abdullah Cibrin ve Şeyh Hüseyin'in sözü kesiyorlar. Diyorlar ki, bugün biz size nasihat edeceğiz. Ve Şeyh Bin Baz, bunu takdir eden adam, yani Allah sizin ayaklarınızı sabit kılsın diye dua eden birisi, tutup da krala herkesin önünde nasihat edemezdi, etmezdi de, ben bilmiyorum bugün bayağı e, bunlarda ben bu adamı ilk defa görüyorum adam beni tanıyor herhalde e, bence eğer sizde daha önceden bazı arkadaşlar bu kimseye kötü sözler söylediyseniz bence siz de ayıp etmişsiniz adamı bu noktaya getirecek hareket etmiş sayılırsınız ama e, ben o adamın söylediği sözde nete bir şey demedim Yani. ne diyebilirim ki ha, çünkü ben ona yavşak kelimesini kullansam bu bana ayıp ben o adama nasıl bu sözü derim neyse ha. şimdi ben onun iki verseydin, Allah'ın ipinin ne anlama geldiğini anlatırdım ayetler Yani Allah'ın ipine sımsıkı yapışmanın ne anlama geldiğini hadis-i şerifler var. Kur'an, vahiy Allah'ın semada yere sarkıtılmış ipidir diyor İbn-i İbban'daki hadis şerifte. Bu adamlar hadis, bu adam hadisten anlamaz ki. Yok. ile cevaplayacak benim iki kelimeme yarım saat konuşacak. Bu adam iki yapışmış. Kur'an'da tevil yoktur derken neden tevil yok? Yani salat kelimesini tevil eden yüzlerce hadis var. Tamam. Ee, bu adam anlamıyor ki. Ne anlasın? Ee, zemmedilen, istenilmeyen Mednum olan tevil, tevil aslında tefsir anlamında, açıklama anlamında, kapalı bir şeyin üstünü açma anlamındadır. Yani Kur'an'a dönük olarak bunu kullandığımızda, ha, istenilmeyen tevilini sadece Allah'ın bildiği şeylerin, yani kulların bilemeyeceğini demektir. Bu adam kendi kafasına göre doldurulmuş düşünceleri var. Eser'e elini kaldır, sana bırakıyorum Mike. Allah yardımcısı olsun. Allah o kimsenin kalbini kör etmesin. <gülüyor> kalbini kör etmesin, biz dua edebiliriz. Ne diyelim? Ama terbiyesiz, ahlaksız birisi. Evet. Buyur eser'i kaldır Mike. E, elini kaldır. Tenel kaldırmadın mı demin? bir hidayet versin, ne diyelim ya? Ee, selamun Aleyküm, Rahmatullahi Berekatürk Az öncelikle özür dilerim, yani e, sizi rahatsız ettik <gülüyor> Sizi de e, olmayacak bir tartışmanın içerisine çektim, yani kusura bakmayın Şimdi e, e, tabii ki Aslında bu tip insan e, sonradan kendisini belli etti yani bunlar e, belli etti ben de aslında o şekil e, o dereceye ge gelmesini istemezdim yani böyle bilseydim sokak ağzıyla konuşuyor sanki pavyondan çıkmış bir erkek gibi e, konuşuyor e, aslında tabii ki odanın opu da herhalde e, biraz çekindi kişiden. Allah Teala ıslah etsin. Şimdi e, dediğiniz gibi bu insanların elinde olsaydı yani ben şöyle düşünüyorum Habis abi bu Osmanlı veya bu insanlar içerisinde e, bu insanlar da olsaydı Suud Arabistan devleti gibi yani şimdi Hicaz bölgesi Mekke Medine hele Harameyn yani insan biz hac yaparken içimiz kana Yani bu insanların şirkini görünce elhamdülillah ki böyle bir devlet var ki bu devlet allah Teala'nın tabii ki bir nimeti olarak görüyorum şu devleti ee, var ki böyle bir e, putçuluk kabirperestçilik yani e, kabirperestçilik ortadan kalkmış yani ve şunu söylüyorum bazen yani siyasete ne kadar böyle dünya üzerinde siyaseti tasvip edilmese bile Elhamdülillah Mekke, Medine'deki tevhidin oralarda kalması ve dünyada dünyada tek kabre ibadet edilmeyen, resmi olaraktan kabre ibadet edilmeyen bir ülke olarak görüyorum. Bu konuda da gerçekten onu tasvip ediyorum. Şimdi tabii ki az önce bir kardeş konuşmuştu. Herhalde İbnü Seymin Bir iki sözüm var abisaydı abi burada iki sorun var hatta e, hatta İslam'da birinci sorunun oyunla ilgili ikincisi ikincisi ise e, e, şirk ile küfürün. Şimdi e, ben şirki işleyen her şirki işleyen bir insan. Ee, müşrik olmaz diye bir söz söyledim. Bunu da e, cehaletin özür olma ile alakalı misal olarak da e, her şirki işleyen müşrik değildir. Misal olarak da insanın boynuna bir insanın boynunu, Müslüman bildiğiniz bir insanı Müslüman bir bildiğiniz bir insanı boynunda haçla görseniz. Öncelikle bu insanın müşrik olduğunu mu söylersiniz veyahut da Bu insana bir özür mü bulursunuz? Ben şöyle eşittim. Yani bir insanda Müslüman alametleri varsa, Müslüman alametleri varsa bunun için bir özür bulabiliyorsam, bir özür bulabiliyorsam özür bulurum. derim ki mesela zorla taktırmışlardır, kerhen takmıştır, ölüm korkusuyla takmıştır gibi değişik şekillerde Ee, bir e, cevabım olur. Ben böyle dedim. Hatta bir İslam dedi ki, bunu yanlış olduğunu söyledi. Ee, bu yanlışsa Ebu Said abi bunu düzeltmeni e, istiyorum inşallah. İbnü i Seymin sen Ebu Said'e e, Ebu Said hocama müsaade edersen bu cevabı versin inşallah. İkinci e, sorum da e, İbn-i Ee, alakalı Allah-u Teala'ya tabii ki tövbe ederim de bu e, özürle alakalı şey her müşrik kafirdir her kafir müşriktir diye bir söz var bazıları müşrikle kafirin arasını ayırır ayırıyor ee, ben Şeyh Albani'den dinledim de her müşrik kafirdir her kafir müşriktir diye bir ayrım yapmıyor yani ikisi de birdir diyerekten kafir müşriktir, müşrik kafirdir. Ee, onu da Tövbe suresi, e, hayır kef suresindeki ayet-i alıyor ayılıyor er Ebu abi. ayet kelimeler var. kef suresinde cennet sahibi iki arkadaş var ya, birisi cennet sahibi, iki arkadaş var. Birisi cennet, yani iki tane bahçesi var, bir adam. Diğerinin de arkadaş yani. Öteki arkadaşıyla övünürken başta e, başta o arkadaşı ona diyor ki, e, sen diyor Rabbine küfür mü ettin? A kefertabi ledi halakake biyedik e, hal, halatake e, diyor Kehf suresinde Aynı ayet ayetlerin peşinde daha sonra e, fa asbahayugalibu kefihi fa yaleiteni lem uçluk birabbi ahada diye e, ayet kelime de birisinde küfür olarak. E, geçiyor. Diğerinde şirk olarak geçiyor. Ve buradan da Şeyh Albani e, Rahimehullah e, müşrik ile küfürün yani kafirin arasında bir ayrım gözetmiyor. İkizde aynıdır. E, i̇nşallah bu iki e, sorunda bir yanlışımız varsa düzeltirsen memnun olurum abi. Allah'a emanet olun. Kardeşler Allah razı olsun sizden. Selamun aleyküm ve Ee, selamun Aleyküm Şimdi Eserinin o konuşmasında ben orada Vardım ee, Eserinin anlatmak istediği şu idi Velev ki arada bazı kelimeler düşse Bile biz bu meseleyi Daha önceden bildiğimiz için Anlamada zorlanmadık Şimdi kişinin e, Söylediği bir söz Yaptığı bir amel Şirk veya küfür olabilir biz o kişiye tebliğ meselenin hükmünü beyan etmez bu söylediğin söz şirktir, küfürdür bu yaptığın amel şirktir, küfürdür diyebiliriz bunu söylemede hiçbir mani yoktur tek bir şartı vardır o sözün, o fiilin şirk küfür olduğunu bize bildiren mutlak Kur'an'dan ve sünnetten bir nas olmalıdır açıkça Kur'an ve sünnetten onun küfür olduğuna dair bir nas olmadığı müddetçe o sözün ve fiilin küfür ve şirk olduğunu da söyleyemeyiz. Eğer Kur'an ve sünnetten bir delil varsa bu söz küfürdür veyahut bu söz şirktir bu, sö bu fiil küfürdür bu fiil şirktir deriz. Bu. Ama hemen o sözün sahibine, o amelin sahibine Sen müşriksin, kafirsin diyemeyiz. Bunu diyememenizin birçok sebebi var. Mesela Muaz bin Cebel radıyallahu anhu Şam'dan döndüğünde Allah Resulü'nün huzurunda secde eder. Bizim inancımıza göre Allah'tan gayrı'na secde şirktir. Muaz'ın yaptığı bu fiil şirk. Ama Allah Resulü Muaz'a hemen Muaz bu yaptığın nedir? Diyor. Sen şirk koştun demiyor. Muaz bunu neden yaptığını bu neden diye sorulur. Neden diye sorulmasının sebebi o kişinin bu mevzuda cahil olup olmadığını bilmek içindir. Çünkü kişinin söylediği sürede yaptığı amele binaen ona kafir veyahut müşrik deme cehaletin ona getirdiği bir mazeretle mazur görünebilir. Bu mazeretin giderilmesi gerekir. Yani hüccetin ikame edilmesi gerekir. Ondan sonra da hüccetin delilin anlaşılması sağlanır. Çünkü herhangi bir şirk ve küfür söz söyleyen kişiye sen tutup da Almanca bilmediği bir dille onun hata olduğunu anlatırsan, sen hücceti i kavim ediyorsun ama anlaşılmayan bir hüccet olur bu. Muazza bunu neden yaptın, nedir bu yaptın diyor. Muaz'da Şam'da Hristiyanların büyüklerine, hocalarına, ilim ehline karşı saygı kastıyla bunu yaptıklarını söylüyor. Allah Resulü de kulun kula secde etmesini emredecek olsaydım, bu Osmanlı'yı odadan atın. Osmanlı'yı odadan atın. Önce bir ahlak öğrensin gelsin. Ee, davetçi Osmanlı'yı odadan yolla. Hmm. Evet. Muazzam böyle bir cevap veriliyor. Kulun kula secde etmesini emredecek olsaydım ben kadınların Eşlerine, kocalarına yani secde etmelerini emrederdim diyor. Bakıyorsunuz ki alakalı olduğu için zikrediyorum. Musa'ya inanan, ona uyan Beni İsrail, Allah'a inanmış, Musa'ya inanmış, davetini kabul etmiş, Firavun'un gadrine uğramış insanlar, Kızıldeniz'den geçtikten sonra sahilde giderlerken, bazı insanların bir şeyin etrafında oturup yani teberükte bulunduklarını görürler ve e, bunu gören ben İsrail Musaya İcaallana ilahen kana lahum alihen hmm. aynen onların ilahı gibi bize de bir ilah edin sana diyorlar Musa Allah'a inanmış, Musa'yı kabul etmiş, davetine uymuş bu insanların sözlerine binaen sizler müşrik oldunuz demiyor. Onlara ne diyor? İnnekum kavmun tecehelun. Siz cahillik yapan bir topluluksunuz diyor. Aynen Huneyn'de Mekke'nin Mekke fethinden sonra Huneyn Harbi'ne giderken sahabelerden bazıları Diyor ki biz şirk devrini hatırlayan bilen, yani daha yakında bildiğimi, yaptığımız şeylerdi diyor. Bir ulu bir çınar ağacı görünce sahabe diyor ki اِجْعَلَّنَا ذَاتَ اَنْوَاتٍ كَمَالَهُمْ ذَاتُ الْاَنْوَاتٍ Bize de aynen o çınar ağacı gibi bir ağaç edinsene, yani biz de onun dalına silahlar açalım, teberruk edelim şeklinde. Allah Resulü diyor ki, Subhanallah aynen beni İsrail'in Musa'ya dediği gibi dediniz diyor. Onları müşrik, onları hemen şirkle küfürle itham etmiyor. Bunun için ehli sünnet der ki, açın İbnü'l-Teymiyye'nin kitaplarında. Bunu görürsünüz. Kişinin söylediği söz, şirk küfür yaptığı amel şirk ve küfür olabilir. Onun şirk ve küfür olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz eğer Kur'an ve sünnetten delilimiz varsa ama o sözün sahibine, firin sahibine hemen müşrik diyemeyiz. Neden? Özrünün izale edilmesi gerekiyor. Manilerin defi gerekiyor. Şartların oluşturulması gerekiyor. Ha, gelelim. Ee, e, bu sadetten de e, eseri, boynuna haç takan birisini görürseniz. Haç, bir şirk alametidir. Doğru. Onu burada kim yazmıştı? Hattab bin Hattab bin İslam e, herhalde o demişti haç takma bir şirk ve küfür alameti Ha, e, bu açık ama takan birisini gördüğünüzde, benim daha önce bir sohbete binaen verdiğim bir örnek var e, Demirer boynuna haç takıp gelse bir daha Allah göstermesin benim boynuma haç takarak geldiğimi görseniz sizce hangimiz daha çok ithama layıktır demirel mi ben mi e bence yapılan sohbeti dinlerseniz sonra soracağınız sözleri e, soracağınız soruları sorun ha, Tabii ki ben itam edilirim cevap yazmadınız neden ben haccın ne anlama geldiğini bilmiyorum e, ben bir e, haccın ne anlama geldiğini biliyorum ama buna rağmen bu boynundaki nedir diye Ebu Said senmüşlük oldun demeden evvel bu boynundaki nedir diye sorman gerekir. Belki bir, yani neden ehli sünnet ihtiyatlıdır? Duygularına göre hareket etmez. Aynen eee ibadatu'n insani'tin Usan hakkında Usamen'in başından geçen bir olay için eee birisini yani bir seriye ile gittiklerinde tam birisinin boynuna kılıcı vuracakken adam kelime-i şehadet getiriyor. Adamı öldürüyor buna rağmen. Ama rahatsız oluyor. Bunu açın, Buhari'de, Müslim'de, iman kitabında bulursunuz. Yani yaptığı iş onu rahatsız ediyor, Allah Resulü'nü anlatıyor. Sen diyor la ilahe illallah diyen birisini mi öldürdün? Diyor. O kadar bunları, bunu tekrarlıyor ki ey Allah'ın Resulü diyor ben onu yani onun korkudan bunu dediğini yani düşündüm. Ve korkudan dedi. Bari kalbini açsaydın diyor. Şimdi aynı olay arkadaş şu yazanlar bakın yazanları çıkın başka bir odada birbirinizle konuşun. Başka bir odada gidin konuşun. Eğer buradaki sohbetler istifade edemiyorsanız Başka bir odaya gidin, orada konuşun. Devam edelim. Ha, e, Bizim de başımıza gelse tam kılıç ensesine iniyor, adam la ilahe illallah diyor. Neden der bunu? Korkudan der. His ve duygu bunu söyler. Ama Allah Resulü bari kalbini açsaydım diyor. Duygular ne kadar bizi belli bir istikamete yönlendirse bile biz onun kalbini açamıyoruz. Açmakla yükümlü de değiliz duygularla hareket edemeyiz burada biz. Onun söylediği söze bakarız. Ve böyle olması gerekiyor. Onun için birisini tekfir etme yerine, sen kafirsin, müşriksin deme yerine önce söylediği sözün yaptığı amelin şirk ve küfür olduğunu ona açıklama zorundayız. Ama bizimkiler ne yapıyor? Hemen sen müşriksin ve kafirsin diyor. Eserinin anlatmak istediği de buydu. Şimdi bu Şirk ve küfür arasındaki ayırıma gelince bunu ben devamlı sadece şirk, küfür, fısk, nifak bu mevzuda değil. İslam hukukunda geleneksel İslami eğitimde Türkiye'de mesela ilah kelimesi, Rab kelimesi, Vesen kelimesi, tavut kelimesi, Cipt kelimesi, Temasil kelimesi hep birbirine karıştırılan eş anlamlıymış gibi kullanılan kelimeler. Aynen iman, e, e, fıtrat, iman, İslam, akide, teyit, din de hep yüzde yüz birbiriyle eş anlamlı kelimelermiş gibi kullanılıyor. Aynen küfürde, şirkte, fıskta, nifakta, zulümde eş anlamlı kelimelermiş gibi kullanılıyor. Doğru, bu kelimelerin birbirleriyle yüzde otur, yirmi yani oturduk bir müşterek Yani müteradif anlamlı oldukları doğru. Müşterek bir anlamları var. Ee, ensar cevap vermeye çalışıyorum. Sen soru soruyorsun. Ha. Şimdi bunlar farklı kelimeler, farklı şeyler ifade ediyorlar. Şimdi kıfre gelince kıfrın yani aslı kefere kelimesi Bir şeyi örtme anlamındadır. Üstünü kapama anlamındadır. Bunu hangi kasıtla yaparsanız yapın. Hatta Kur'an'da çiftçilere bile kiflar, kafirler adı veriliyor. Neden? Çiftteki tohumun üstünü kapadıkları için. Şirk'e gelince, şirk ise ortak koşma anlamındadır. Ha, netice olarak şunu iyi bilin. İkisinin de akibeti ebedi cehennemliktir. Yani mutlak şirkle ile küfrü kullanıyorsak burada, bunun da ikisinin de akibeti ebedi cehennemliktir. Akibette hiçbir sorun yok. Ama Allah'a ortak koşarak, şirk koşarak ebedi cehennemlik olmakla küfrederek ebedi cehennemlik olmak farklı şeydir. Bazen küfre düşmek zordur. Şirke düşmek kolaydır. Mesela Mekkeliler küfürden çok şirke düşen bir topluluktur. Neden? Sorun devamlı uluhiyet tevhidindedir. Yani sorun tevhittedir şirkte. Ama küfre düşen insanların sorunu imandadır. Çünkü küfür imanın zıttı olarak kullanılır. Şirk de tevhidin zıttı olarak kullanılır. Bunların tabi ben yani e, küfrün Nankürlük anlamında kullanılışını, şirkin, riya anlamda kullanılışını mevzunu dışında tutarak geliyorum. Şimdi bir insan eğer hiçbir küfrü olmasa da Allah'a ortak koşarak ebedi cehennemlik olmuşsa bu adam şundan şundan dolayı şirk koştu. Mesela Türkiye'de şirkle küfür karıştırılıyor. La ilahe illallahın anlamı nedir diye sorsan ezberlerinde şu vardır. Allah'tan başka ilah yoktur. Bu doğru. Yani er ne kadar yanına Allah'tan başka hak ilah yoktur. İbadete layık bir ilah yoktur şeklinde dese hoş ama Allah'tan başka ilah yoktur dese bu doğrudur. Ama bunu takdiklerinde nasıl anlıyorlar? Allah'tan başka Allah yoktur şeklinde anlıyorlar. Neden? Allah'tan başka Allah yoktur demediğimize göre biz şirk yapmıyoruz diyorlar. Hatta bazen Mekkeliler hakkında inen şirk mevzundaki ayetleri onlara okuduğumuzda Mekkeliler için inen ayetleri nasıl bizim için kullanıyorsunuz diyorlar. Çünkü onlar Mekkelilerin nasıl bir şirkte düştüklerini bilmiyorlar. Ancak Allah ikidir denildiğinde şirk koşulduğunu e düşünüyorlar. Mesela Ben Gazali'nin yolundayım diyen az önce Osmanlı'nın sözünde mesela Gazali'nin ihyasında şöyle bir söz vardır. Allah'ı gör, e, e, görmek, Ebu Tuğra bir Bistami'yi görmek Allah'ı görmekten 70 derece üstündür. Bekleyin biraz. Bu söz küfür müdür şirk midir? Hatta bir sen yaz. bu tura bir Bistami şeyhi, bir tarikat şeyhini görmek Allah'ı görmekten 70 derece üstündür diyor. Bu söz gazalinin ihyasında. Bu söz küfür müdür, şirk midir? Şimdi bırak kimin sözünü, ben sözü aktarıyorum. Bu söz cidden orada var mı diye bana sor. Hmm. Bu söz küfürdür, ilhattır. Şirk değildir. Neden? Falanı görmek Allah gibidir deseydi o zaman ona şirk derdik. Allah'a denk kıldığı için benzer kıldığı için şirk derdik. Ama bu Allah'ı görmekten daha eftaldır diyor. Bu ilhattır. Buna küfür diyebilirsin rahatlıkla. Bence her kafir müşriktir ve her müşrik kafirdir. Şu değildir sözünden önce. Bence şirk koşarak ebedi cehennemlik olanlar küfürle uğraşacaklarına ki küfürle bazen küfre düşün. Küfürle ebedi cehennemlik olmak bazen zor oluyor. Ama bu insanların çoğunun sorunu uluhiyet devridinde. şirkete düşmeleri daha kolay. Bunu anlamaya çalışsınlar benim kanaatim bu mevzuda bu. Çünkü ikisi de ebedi cehennemlik yapan günahlardır. Ama şirkin nasıl olduğunu, küfrün nasıl olduğunu bilmeyen kimse bence şirk koşa koşa küfürle uğraşır durur. Mekkeliler küfür yüzünden değil, şirk yüzünden ebedi cehennemlik olmuşlardır. Hatta birçok amelleri ola ola. Allah'ın ol, yaratıcılar olduğuna inanıyorlar. Razak olduğuna inanıyorlar. Muhil olduğuna inanıyorlar. Namaz kılıyorlar. Oruç tutuyorlar. Zekat veriyorlar. Bütün buna rağmen onlar müşriktiler. Şimdi bence bu denilen sözüyle sohbetten önce bunlar sizin imanınıza bir şey kazandırmıyor. İman küfrün zıttı olarak küfür imanı zıttı olarak kullanılır. Şirk de tevhidin zıttı olarak kullanılıyor. Bazı söyler şirk'tir, bazı söyler küfürdür. Mesela Allah'ın haram kıldığı bir şeyi birisi inkar etse bu küfürdür. Allah'ın gaybı bildiğini inkar etse küfürdür. Ama şeyhinin de gaybı bildiğini söylese bu şirktir bence farkları şu denir mi bu denir mi den önce şıklı küfrü öğrenseniz daha iyi edersiniz. Ha, şimdi edersem eseriye yönelttiğiniz ne önemi var? İkisi de ebedi cehennemlikse. Az önce dedim Allah'ın gaybı bildiğini söylemek imandır. Allah'ın gaybı bilmediğini söylerse birisi küfreder. Ben dedim ki Küfür imanın zıttıdır. Şirk de tevhidin zıttıdır. Belki bunu 6-7 kere tekrarladım burada. Başkalarıyla yazışırsanız tabii bunları duymazsınız. Ha. bunu anladınız mı şimdi? Bence sen ne dersen de hatta abi. Dayandıracak bir sözün varsa buyur almiki vereyim konuş. Evet. Ne dersen de. Ha. Bu söylediklerinin delili nedir dersen sana bak anlatıyorum. Evet. Tabii maalesef. Çünkü e, şirk koşanlar Allah'a imanlarında sorun yaşayanlardır. Allah'ı tanımadıkları için onu birleyemiyorlar. Böyle diyebilirsin. Evet. Hayır. Sen nereden bildin bunu? Şöyle de. Şüphe küfürdür de. Biz yakinin zıttı şüphedir deriz. Hatta abim sana tavsiyem kaçiyetle bilmeden konuşma. Şüphe, tereddüt, teşviş yakinin zıttıdır. Ama imanın zıttı küfürdür. Bunu iyi bil, tamam? Diyebilirsin, şüphe küfürdür de. Şüphe küfürdür de, imanın zıttı deme. Evet. Anladım. Herhalde Eseri'ye... Peki bu İbn Hüseyin'in Selamu aleykum var sesim geliyor mu odaya inşallah ses var mı inşallah bir saniye şuradan ben sesi yükseltim inşallah şimdi iyi mi inşallah ses elhamdulillahi rabbil alemin ve salatu ve ala rasulina muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain emma ba'd şimdi hocam ben inşallah birkaç e, mesele var ki onu inşallah sizinle konuşmak istiyorum e, Allahu alem sizin talebeniz olduğunu zannet e, birkaç kardeşle bu konu üzerine konuşmuştur Allah azze ve celle'nin istivası ile alakalı Bununla alakalı bir dersimiz olmuştu burada. Ee, biz orada e, seleften bazı nakiller verdik inşallah onları anlattık. E, fakat kardeşler inşallah o araya yazmazsanız dikkatimiz dağılmasın inşallah çünkü önemli bir bu mevzu. Birincisi hocam istiva meselesiyle alakalı e, bir diğeri de mezheplerle alakalı e, bir dersimiz olmuştu. Dediğim gibi tam olarak emin değilim ama sizin talebeniz ya da sizin ilminizden istifade eden bazı kardeşlerin karşı çıktığı noktalar oldu. Ama ben e, kardeşe bu Said'i getirin, i̇şte hocanızı görelim. Ben bu sözü hatırlamıyorum. söylemişsen bile hani bunu e, art bir niyetle işte getirin bakalım hocanızı görüşüp şeklinde olmadı inşallah bu. Çünkü ben sizi tanıyorum. Yüz yüze de görüştüm sizinle daha evvel. Belki şu an siz hatırlamıyorsunuz. Baya bir zaman geçti çünkü. Birinci mesele hocam, istiva kelimesinin istivai selefin nasıl anladığıyla alakalıydı. İsterinizden e, olduğunu zannettiğim kişiler diyeyim. Veyahut da o, o lafzı da kaldırayım inşallah zan olmasın. E, selef akidesine mensup olduğunu söyleyen bazı arkadaşlar, şunu söylediler, istiva kelimesinin Arapça'da istiva kelimesinin, istiva kelimesinin işte Türkçe karşılığının oturmak olduğunu ve lukatta böyle geçtiğini e, hatta geminin cudu dağına oturmasında da istiva kullanıldığını e, böyle bir edep olmasın inşallah Usema. kim olduğunuzu tanımıyorum Allah rızası için edepli olalım ahlaklı olalım kardeş tamam birbirimizi iğneleyici kelimeler kullanmayalım biz Allah için hakkı arayan insanlarız bir hatamız varsa tövbe ederiz inşallah tamam ama sen bu şekilde ortamı gerersen insanlar nefiz yapar tamam tamam <gülüyor> Geminin daha e, istiva etmesinde geminin daha oturduğun işte Cudi dağına oturduğunu delil getirerekten Lugatça Lugatça e, delil getirmeye çalıştı oysaki ıstılah manasının alınması gerektiğini ve Mücahid'den İbn Abbas'tan e, bir takım kaviller getirdik siz bunları biliyorsunuz. Ançlar Allah Azze ve Celle'nin arşın üzerinde oturduğunu söylüyorlar. Birinci mesele bu hocam. Biz ise Allah ben ise Allah Azze ve Celle'nin arşın üzerinde olduğunu Yani istiva kelimesinin ulu üstlerde olma anlamında kullanıldığını ki bunu mücahid e, ala ile tefsir etmiştir hocam. E, i̇bn Abbas ise sınme, irtefe ile şeklinde yani yükselme anlamında tefsir etmiştir. Ve birkaç nakil daha var. Özellikle e, İmam Zehebi kitab Arş'ta bunları zaten anlatmıştır. Birincisi hocam bu oturma meselesiyle alakalı... E, sizin akideniz nasıldır? İnşallah bunu izah edin. İkincisi mezheplerle alakalı benim anlattığım mesele şuydu. Selefi salihin taassuba, taassuba karşıdır. Yoksa bir insanın İmam Şafii'yi taklit etmesinde bir sakınca yoktur. Fakat İmam Şafii'nin kitap ve sünnete muhalif bir görüş belirttiğinde eğer yine bu kitap ve sünnetle ispat edilirse İmam Şafii'nin hatası şahıs buna rağmen eğer ısrar ederse ki hayır benim imamım böyle söyledi ben bunu böyle kabul ediyorum işte müşkülat burada başlar selefin karşı çıktığı şey budur dedim inşallah hocam bunları bir değerlendirmenizi istiyorum ben zannedersem meramımı anladınız mezhep meselesiyle alakalı özellikle üstüne basa basa örneklendirdim ben bunu dedim ki mesela İmam Şafii'den kişi taklit edebilir İmam Şafii vacip midir taklit etmesi değil ama İmam Şafii'yi taklit ederken e, ilimde ehliyet sahibi olan bir kimse gelip de İmam Şafii'nin yanılgısını kitap ve sünnetten ortaya koyduğu halde eğer şahıs buna rağmen derse ki siz imamlardan daha mı iyi biliyorsunuz ben bu imama tabiyim e, ve bunu kabul etmiyorum ben imamın dediğini yaparım dediği zaman işte dedim müşkülat burada başlar ve istivayla alakalı uzunca hocam bir sohbetimiz olmuştu. Ben detayına girmek istemiyorum. Bunlarla alakalı bir değerlendirme yapmanızı istiyorum inşallah. Selamun Aleyküm ve Rahmetullah. Selamun Aleyküm. Ee, şimdi bir arkadaş kardeş konuşurken e, dinleyin. E, bu kardeşler kitap ve sünneti kabul eden insanlar hataları olduğunda da zannedersem anlayıp hatalarından dönebilecek kimseler söylenilen yanlış bir söze binaen hemen muakaze edip ortadığı, ortalığı kırıştı kızıştıracak bir tavır takılmayın ve bence birçok insanın e, bize e, düşman olmasındaki en büyük etken Bu takındığınız tavır oluyor. Adamı bir dinleyin. Düşünün ben az önceki Osmanlı'ya yarım saat 45 dakika sonra cevap verme ihtiyacı duydum. Şimdi gelelim e, İbn-i Hüseyin'in e, kardeşinin sorduğu soruya e, Allah-u Azze ve Celle'nin yani istiva sıfatını oturma olarak söyleme benim sözüm değil. Bu bir. İki, Dar-ı Kutne Sıfat isimli e, Risaletinde böyle bir söz zikrediliyor. Ama seleften kimse bu sözde itibar etmemiştir. Çünkü istiva kelimesi normal lügatta anlaşılan şekliyle Kama istekarra rakibu alel hisan. Türkçe buna kurulma şeklinde aktarıyoruz. Türkçe. Ee, ama e, İbn-i dediği gibi Allahu u ve Celle'nin arşa istivasına gelince seleften bize gelen nakil Allahu u ve Celle'ye iki sıfat nispet ediyor. Birisi ulu yükseklik yedi kat semanın üstünde olması arşın üzerinde olması. İkincisi ise istiva sıfatıdır. Bence bu ben mesela bu risaleye Uluv Risalesi diye küçük bir Risale'yi o zaman daktülüyle yazılı basıldı. Bundan 28 sene önce yazmama rağmen tanıdık. Arkadaşların dışında kimseye vermedim. Neden? Bence e, Allah-u Azze ve yaratıcılığı razaklığı bu, bu isim ve sıfatları Türkçe'ye aktarırken bir sorunumuz yok. Bir sorunumuz yok bunların üzerinde durmuyor kardeşler istiva sıfatının üzerinde günlerce duruyorlar biz bunu bir sıfat olarak kabul ediyoruz bunu inkar edemede karşıyız az önce ki Osmanlı'nın Allah'u ve celle'ye mekan tayin etmekten beriyiz falan derken Allah'a mekan tayin eden kendileri Allah'u ve celle arşın üzerine istiva etmiştir denilirken Kur'an'a baktığınızda istivanın irtifa anlamında fümmes teva ile semai denildiğinde ey irtifa bunda yükseliş anlamı yükseklik anlamı kullanılır. Eğer bir kelimeyi Türkçe'ye aktarırken zorlandığımızda bence Allah-u Celle Arş'a istiva etmiştir der geçeriz. Çünkü İmam-ı Malik de böyle bir soru sorulduğunda istiva malum Arapçayı bilenler bunu anlıyorlar. Keyfiyeti ise meçhul. Çünkü bu istiva nasıldır diye Türkçe'ye aktardığımızda Arapçada bile zorlanan çıkabilir. İnsanlar farklı. Mesela Şef Hüseymi'nin bu mevzuda bir risalesi var. Kardeşlerden birisi tercüme etmiştir. İstivayı aynen benim anlattığım gibi. O kardeş başka bir sohbetinde Bu zhehabinin az önce İbnü't-Teymin nakletti. El Uluvu lil Aliyil Gaffar isimli bir risalesi var. Şeyh Albani de bunu eee etmişti. Bu, bu kitabı şey yaparken bunun üzerinde durarak istifa hakkında bir hayli benim tanattı diyebileceğim bir dağılma olmuştur. Ha, o e, Teymin'in kitabındaki yazın yazılmaya ters sözler etmişti. Bence bu gibi bir sıfatı ele alırken eğer zorda kalırsak ki kalıyoruz bazen ee, bence istiva malum bunun keyfiyeti meçhuldür. Bunun hakkında soru sormak da bidattır der çeker gideriz. Ha, Biz istivayı hakiki anlamda alırız. Katiyetle tevil etmeden yani mecazi bir şekilde anlamadan da bunu ele alır ve çeker gideriz hmm. şimdi e, burada bence mesela tevhid ehli kardeşler e, geçenlerde İzmir'deki seminerde Resul'e iman adı altında bir sohbet işledim kardeşlerimiz eğitildikleri yere göre diyelim ki biz Suud'da okuduk Suud'daki ilim ehli tevhidi çokça gündeme getirir öncelikli olarak Buna binaen derler ki اَتْتَوْح۪يدُ اَوْوَلًا يَا دُعَاتٍ Önce tevhid, ey önce tevhid derler. Ama baktınız dışarıda Şeyh Albani gibileri اَلْاقِدَةَ اَوْوَلًا يَا دُعَاتٍ Önce akide, ey davetciler. Yani önce akide der. Neden? Suud'da fıtrat, iman mevzundaki sorun çok az. Ekseriyetle sorunlar uluhiyet tevhidindedir. Bunun için oradaki ilim ehli öncelikli olarak tevhidi gündeme getirir. Şık ve tevhid. Hatta e, bazen e, tevhid hakkındaki getirdiğimiz insanın yaratılış gayesi olarak ve ma halaktul cinne vel inse illa li'abudun Ben cinleri ve insanları sadece bana kulluk etmeleri için yarattım. Bu ayeti tevhide delil getirirken biz illâliye ubudun kelimesini illâli vahidin olarak anlatırız. Selef'ten bize gelen bu. Yani beni birlesinler diye yarattım. Ama sadece bu yok. İbn Abbas'tan benim rububiyetimi ikrar etsinler diye de geliyor delil. Hatta ayetin devamına bakacak olursanız, "Ve ma halaqtul cinne insa illa li ya'budun. Ma uridu minhum mir rizqin ve ma uridu an yut'imun. Innallaha huwar razakul kulwati'l metin." Ayetin devamı olan bu kısmı okumazlar. Hiç de böyle tevhid dertü veren kardeşler burayı okuma ihtiyacı duymaz. Halbuki buna biz ne deriz? Sibak E, e, e, siyah deriz yani o, e, alınan ayetten sonraki gelen bir de ondan önceki gelen e, zikrettiğimiz ayeti açıklar nitelikte ona açıklık, açıklık getirir nitelikte olabiliriz uridu onlardan ben kimleri kastediyor ona kulluk için yaratılanları yani yaratıcılarına kulluk için yaratılanlardan Beni doyurmalarını istemiyorum. Rızıklandırmalarını da. Doyurup içirmelerini istemiyorum. Zira razzak, rızk veren ve güç sahibi Allah'tır diyor. Bence tevhidi gerçekleştirmede en büyük mani rızk endişesidir. Bence burada Allah'ın yaratıcılık sıfatı üzerinde hemen akabinde gelen هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والارض yerden ve gökten sizi Allah'tan gayri bir yaratıcı mı rızıklandırıyor Çünkü hemen yaratıcılık Çünkü Bakara'da da ya eyühen nas ubudu rabbakum ellezî halakakum ve ellezîne min qablikum le'allekum tettekûn hmm oturuyor denmesi doğru değil. Bunu selepten kimse buna itibar etmemiştir dedim. Çünkü e, her ne kadar Dari ni kitabul Esma Kitab-ı Sıfat isimli risalesinde oturma anlamına da koymuşsa selep buna itibar etmemiş. Bu söz benim değil dedim. Ha bence Türkçe'ye bunu aktarırken yanlışlarımız oluyor. Tam aktaramıyoruz. İstiba malum değil. Hakiki anlamda alırız. katiyetli tevil etmeyiz sen de onların cahilliğine takman gerekiyor Hüseyin'in bunu. Bence yanlış bak nereden kaynaklanıyor onu anlatayım. Var bendeki nüshada. E, oturma kelimesi selef kabul etmemiş bunu. Olsa olsa Türkçe Arapçanın aynısını şey yapıyorum e, Sübhanallah. Çocuklar meseleleri takip ederek gelseniz. Ha kama istekarra rakibu aleyh hisan ra, e, suvarinin atın üzerinde kurulduğu gibi az, az, az önceki sohbeti dağıttım la havla ula la billahi ve billahi ha e, bence burada Allah'ın yaratıcılığı çünkü e insanlar sizi ve sizden öncekileri de yaratan Rabbinize kulluk edin diyor neden insanlar yaratıcılığı hakkında üzerinde durmuyor önce Kur'an'a bakın şirk koşanların hepsine verilen örnekler bundan o sizin yalvarıp yakardığınız kimseler neyi yaratır ki diyor ama kardeşler bir istibanın üzerine münakaşalar oluşturuyorlar 2-3 ay sohbet yapılabiliyor hatta az önce de İbnü i Seymi'nin dediği gibi selefilikten de atabiliyor sanki oranın mühürdarı oymuş gibi Açın Useymin'in anlattığıyla Şeyh Hüseymin İbni şey, şey, Vehebi'nin tercüme edilen kitabında da Şeyh Alba'nın taktikiyle birbirine ters sözler duyabiliyorsunuz Türkçe'de. Bence yanlışlık buradan kaynaklanıyor. İstivanın üzerinde durana kadar etrafında konuşabileceğimiz birçok isim ve sıfat var. Halıklık hakkında konuşalım. Razaklığı hakkında konuşalım. Çünkü birçok meselede yani ibadetin eyleme dönüşmesinde en büyük mani yani rızk endişesidir. Allah diyor ki وَاَمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَا وَاَسْتَبِرْ عَلَيْهَا la نَسْأَلُكَ rizqan, نَحْنُنَا رِزُقًا, نَحْنُنَ رِزْقًا. E, Ailene, çoluk çocuğuna namazı emret. Sonra sen de buna devam et. Senden beni rızıklandırmanı istemiyoruz. Yani seni rızıklandıran biziz diyor. Ne alakası var burada? Az önce onlardan beni doyurmalarını istemiyorum derken kulluk için yaratılan insana insanı anlatan gayesini, yaratılış gayesini anlatan ayetin akabinden bunun anlamı ne? Ciddi bir alakası var. Allah'ın alim oluşu üzerinde durmuyoruz. Bunun üzerinde istediğiniz kadar konuşun. Ne anlama geldiğini anlatabiliyoruz. Ama istiva gibi bir sıfata geldiğinizde Bence pek uzatmanın anlamı yok. Önce bu sıfatı kabul etmeliyiz. Yani Araplar bile bunu farklı şekilde anlatmışlarsa herhalde bizim isabet edeceğimiz biraz daha endişelidir. Çünkü Türkçe aktarırken bazen rahatsız olabiliyoruz. Onun için herhalde İbn-i Hüseyin'in mezhepler vardı. Bunu da cevaplayayım Ondan sonra vereyim sana Miki İbn-i Hemen istiyor musun? Tamam. Veriyorum Miki. Selamünaleyküm <gülüyor> ve rahmetullah ve Gerekatuhu. Sesim geliyor mu inşallah? Hocam Allah razı olsun. <gülüyor> ee, yine mezheple alakalı olduğu için hocam çok kısa bir şey söyleyeceğim. Sonra inşallah bize nasihat edin. Ee, hocam mesela bir şey naklettiniz. Bunu seleften kimse söylememiştir dediniz ya. Şimdi böyle bir cümle kullanıldığı zaman yine mezheple ilintili olduğu için e, selef Ehlinden olduğunu söyleyen bazı kardeşler çünkü burası istivadan daha mühim bir konu hocam. İnşallah bu konuda uzunca nasihat edin dinleyelim. Ee, böyle bir söz aktarıldığı zaman yani mesela seleften bunu söyleyen yok ya da selef bunu böyle söylemiştir dendiği zaman hocam gerçekten çok gayri ilmi bir cevap geliyor. Deniliyor ki hocam ee, biz Kur'an'a sünnete bakarız. Siz meram anlıyorsunuz hocam benim inşallah Bunun üzerinde de biraz durum. Yine mezheple alakalı meselede Yani alimlerin Dindeki yeri ve selefin Karşı çıktığı nokta yani selefin Karşı çıktığı asıl karşı çıktığı şey nedir Körü körüne olan taassup mudur Ee, i̇mamları masum kabul etmemekte beraber onlardan istifade etmenin ölçüsü ve onlar kitap ve sünnete muhalif bir şey söylediği zaman onu reddetmedeki ölçü ve onu reddeden kişinin ilim vesaire bu konuda hocam teferruatlı bir nasihat ederseniz inşallah e, faydalı olacağına ben inanıyorum hocam. Selamun Aleyküm ve Rahmetullah. selamun aleyküm şimdi burada selef buna itibar etmemiş derken bu Arapçayla alakalı eğer Araplar ilim ehli, güvendiğimiz insanlar istiva şu anlamdadır diye Allah'tan Resulundan ile bir şeyle nakletmiş olsalardı biz o söze itibar ederdik e, istiva malumdur derken de yani bizim Arapçamızda sahip olduğumuz Arapçayla bilmiyorum istifayı ne kadar algılayabiliriz? Bu da bir sorun bizce. Ee, bazı şeyleri Türkçe'ye aktarırken rahatsızlık duyuyoruz. Arapçada duymuyoruz. Mesela e, Türkçe öyle garip bir kelime ki men me sefercehu veya vekerehu desek e, onun abdesti bodu, abdest alsın deriz. Fercine, zekerine. Bunları Türkçe diyemiyorsunuz. Türkçe fuhuşu çağrıştırır. Arapçada da hiç fuhuşu çağrıştırmıyor. En basiti. Ha en basiti. Bazı kelimelerde biz mutlak selefe bakıyoruz. Böyle aktarmaya çalışıyoruz. Eğer seleften bu mevzu Naslara dayanılarak böyle anlatılmış ise bizim için biter bu. Ee, İbn-i ikinci sorusuna gelince yaşadığımız toplumda veyahut yaşanılan sahil topluluklarda bazı sözleri söylerken çok dikkat etmek gerekiyor. Hak olan sözle bazen batılı çağrıştırabiliyorsunuz. Mesela katiyetle ilim ehlini taklit caiz değildir derken, yani biz taklidi zenme derken, bazen insanlar ilim ehlini hiç takmamayı anladılar. Halbuki, ilim ehlini taklit katiyetle caiz değildir derken, kasıt, ilim ehline ihtiyaç yoktur, onları takmama anlamı taşımıyor. Ama bu hasreten bizde böyle anlaşılabilmiyor. Şu an mesela bu son zamanlarda illa bir mezhebe tabi olmak gerekir gibi bir sözler söyleniyor. Şimdi geçenlerde de anlattım. Mesela Suud gibi bir ortamda illa bir mezhebi taklit etmek gerekir derseniz bu sözün zararı yüzde yirmiyi geçmez. Neden? Suud'daki insanlar akide de selefidirler. Amelde hamdeli mezhebindedirler. Hanbeli mezhebi ise en çok hadise tabi olan bir mezheptir. Yani hadisle en çok hadisle amel eden bir mezheptir. Ama bu sözü Türkiye'de deseniz bu sözü Türkiye'de deseniz illa bir mezhebe tabi olmak gerekir deseniz bunun zararı yüzde yetmişi geçebilir. Neden? Bu insanlar akidede maturididirler. Amelde de hanifidirler en az hadisle amel eden bir mezheptir. Bakın bu söz, sözün edildiği yere göre, insanlara fayda ve zarar veriyor. Bence bunu bizim selefimizin yaptığı gibi, önce ilim ehline mutlak bir ihtiyaç vardır. Ve katiyetle ilim ehline layık olduğu makamı vermeliyiz. Bu bir. İlim ehlinin fazileti, ona olan ihtiyaç, ilim talebi gibi meseleler çokça övülmüş fazileti anlatılmıştır. Bu denli çok ihtiyaç duyduğumuz bir şey bizim o kadar da sakınmamız gereken bir şey olabiliyor bazen. Mesela alimlerden istifade etmek sözü çok güzel ifade edilen bir söz ama İmam Şafi'ye onu taklit etmemiz gerekir dediğinde tek İmam Şafii ile yetin anlamı taşıyor. İmam Şafi bizim ehli sünnetten kabul ettiğimiz alimlerden birisidir. Ama hiçbir zaman tek onun dediğini alın. Onun dediğini yapın sözü söylenilemez. Bunu nasıl anlatıyoruz biz? Ee, Allah Resulü eşit İslam'dır dediğimizde bu söz doğru mudur? Evet. Çünkü biz irili, ufaklı her şeyi Allah Resulü'nden öğreniyoruz. Onun dışında hiçbir kimseye Ebu Bekir dahil radiyallahu anh'u Ebu Bekir eşit İslam diyemeyiz. Neden? O da her şeyi Resul'den öğreniyordu. Ebu Bekir dinin her şeyin hepsini bilmiyordu. Bu bir. Ama Allah Resul'ün ashabının tümünü kastederek Allah Resul'ün asla ashabı eşit İslam dersek bu söz olur bak. Çünkü Resul'ün sözünü her şekliyle bize aktaran sahabedir. Ama ben sadece Ebu Bekir'den gelenle yetinirim. İbn-i Mesud'dan gelenle yetinirim. i̇bn Ömer'den gelenle yetinirim. Onu taklit etmemiz gerekir diyemeyiz. Çünkü ama sahabe eşit İslam deriz Ebu Bekir için diyemediğimiz sözü sahabenin herhangi birisi için diyemediğimiz bir sözü tutup tabiinden ilim ehlinden ben Ebu Anife'den gelenle yetinirim derseniz bu da büyük bir hatadır ama İslam alimleri eşit İslam derseniz bu söz olur Seleb bunu takip etmiştir i̇mam Şafii Şafi, Ahmet i̇bn hiçbirisi illa beni taklit edin dememiştir. Şimdi geçmişteki bu sözlen zamanımızı şöyle e, a, anlatalım biz. Diyelim ki ben Antalyalıyım. Aksekiliyim. Gerçi Akseki ilim ehlinin bol olduğu bir yerdir. Osmanlı'ya birçok halife yetiştirmiş, e, Şeyhülislam yetiştirmiştir. Burada ben bir alim tanıdıysam, yarım yamalak, ondan istifade ettiysen benim yapabileceğim bu Ben Antalya'nın dışına çıkmadıysam Konya'dakileri tanımıyorum. Ankara'dakileri tanımıyorum. Onun için eskiden ilim ehli çokça gezermiş de. Hele hadis ehli bunu kastediyorum. Ha. Ama şu an öyle bir ortamdayız ki Bukhari'nin mum ışığında ömür boyu yazdığı kitapları biz 300 dolara hepsini satın alıyoruz. Bukhari'nin hayatını satın alıyoruz biz. Müslümin hayatını satın alıyoruz biz 100 dolara 200 dolara İbni Teymiye'de bile benim elimdeki kitap kadar kitap yoktu Ha şimdi bunu düşündüğümüzde bakın bu denli Ulu Cami'nin yazdığı gibi de bizim selefimiz dediğimiz hadiseyle hasreten biriyle yetinmemişlerdir bunlar hocalarını çokluğuyla övünmüşlerdir biz nasıl biriyle yetiniriz diyebiliriz ki Türkiye'de illa bir mezhebe tabi olmak gerekir dediğinde adamlar hanefilikten başka bir şey anlamaz. Ebu Hanife'yi akidede imam tayin etmez maturidiye alır. Halbuki Ebu Hanife'nin bir iki meselenin dışında bir sorunu yoktur. Ebu Hanife, nerede? yani Selep akidesi üzeredir diyebiliriz. Bence bu söz son zamanlarda düğmeye basılarak gündeme getirilen bir şey. Bir alimi taklit değil. ilim ehlinden istifade edelim. Bir olur, iki olur, üç olur, beş olur. Onlarca ilim ehlinden de istifade ederiz. Ama katliyetle bir alimle yetinmeyi söylerseniz taklit şeklinde ittiba edebilirsiniz. Ama ilim ehlinin sözü de Allah ve Resulünün dışındaki kim olursa olsun hepsinin sözünü alma İmam Malik'in dediği gibi herkesin sözü alınır ve reddedilir. Sadece bu kabrin sahibinin sözü müstesna diyor. O sadece alınır. Bence bu ortamda bir mezhebe tabi olma tembelliği gündeme getiriyor. Okumamayı gündeme getiriyor. Bazen öyle oluyor ki bizim yani alimleri taklit etmeyin. Alimlerin sözleri Kur'an ve Sünnet'e dayanırsa alın gibi sözlerimi nasıl yanlış anlaşılabiliyorsa bazen kardeşlerimizin içinden öyleleri var ki Allah göstermesin Allah Resulü bir şeye ak dese alimler ona kara dese biz karaya alırız diyor bu ne biçim bir söz ya bir Müslüman bu sözü katiyetle diyemez ama biz düşünün başka bir alimin hatasını başka bir alimle anlıyoruz Bir mezhepte helal denilen bir şeye başka bir mezhepte haram denilmiştir. Bunun ikisi de hak olamaz bir yanlışlık vardır burada. Eğer biz bir tek alimle yetinmeyip, bütün alimlerden istifade etmeyi bilseydik, bu yanlışlara düşmezdik. Ha hanefilerde de bir sürü alim var. Yok, hanefilerin tümü tek alim sayılır o derbanifen. Çünkü hepsi aynı görüşe aktarı. Kaç tane Züfer gibi, Ebu Yusuf gibi, Ebu Hanife'ye ters düşmüş, onların sözleri aktarlıyor ki. Bunlar çok garip olurdu. Onun için benim tavsiyem, ilim ehlinden birisi bunu demiş midir derken, hadise, Kur'an'a ters değil. Kur'an sünnete ters icma olmaz. Kur'an'a, sünnete ters düşen bir alim görüşü olmaz. Alimlerin nerede, hangi söze alınır bunu bilme zorundayız. Neden? İlim ehline ne kadar ihtiyacımız varsa, ilim ehlinin zellatından, hatalarından da o denli sakınmalıyız. İlim ehli bazı hatalarında mazurdur ama işine geldiği için onların zellatını fetva olarak kabul eden edip kullananlar mazur olmayabilir ilim ehline hak ettiği mevkiyi vereceksin. Ha bazen illa alimleri dinlemek gerekir derken öyle diyen arkadaşlar vardır ki Allah göstermesin bunu İzmir sohbetlilerini dinlerseniz göreceksiniz alimler anıldığında kalbi titremeyen talebe olamaz diyor. Ya bunu ancak aptal bir tasavvufçu söylüyor. Bu ne demek arkadaş? Tasavvuf ehli anıldığında kalbi titrer. Bizim kalbimiz, benim kalbim Allah anıldığında. اِذَا ذُكِرَ اللّٰهُ وَجِلَتْ Allah anıldığında ancak benim kalbim ürpermeli. O da ürperiyorsa. Hangimizin kalbi Allah anıldığında ürperiyor ki? İhtilafın tümü zarardır. Ya. Bukhari anıldığında bu bir iftiradır. Ercün'e kasıtla söylediğini bilmiyorum ama bu iyi bir iftiradır. Allah Resulü için bile biz bu sözü diyemeyiz. Bu bir iftiradır. Allah Resulü hadisler anıldığında müsadesinin senin. Ha, senin. Ha. Onun için ilim ehline layık olduğu mekanı vermelisiniz. İlim ehline ne kadar ihtiyaç varsa İlim ehlinin zellatından da o kadar sakınmamız gerekir. Çünkü Allah'ın kitabını tahrif eden ilim ehlidir. Hristiyan ve Yahudilerin Allah'tan gayrı rabb edinlikleri ilim ehlidir. Allah'ın kitabını tahrif edenler ilim ehlidir. İnsanları grup grup ayıranlar yine ilim ehlidir. Cahiller bunu nasıl becersin? Onun için ilim ehli ilim E, sahabeden, İbni Ömer'den, İbni Mesud'dan geldiği gibi soruyu soran arkadaşa cevap, ilim, Kur'an, sünnet ve bilmiyorumdur. Kim bunları biliyorsa ilim odur. Ve bildiğiyle amel eden ve bildiğiyle ahlaklanandır. Evet. E, İbni Seymi'ne de e, kardeşin sorduğu soruya bilmiyorum atladığım oldu mu bu saatte bu kadarlık herhalde olur. Ee, söyleyebileceğim bu unuttuğum varsa cevabını vermediğim bir soru ee, hatırlatırsanız memnun olurum. Buyur. Selamünaleyküm ve rahmetullah. Sesim geliyor inşallah odaya. Hocam nasihatleriniz için Allah razı olsun. Ee, ben bir e, ilim talebesiyim hocam. <gülüyor> Ve bununla alakalı bir ders yapmıştık biz inşallah. Fakat bu sözü müstakilen söyleyip mezheple alakalı aktardıklarınız var diye hocam. Mesela Suud'da %20, Türkiye'de %71 zarara yol açar sözü. Evet müstakilen sadece bu sözü söyleyip bir şerh bir izahat yapılmazsa Ee, elbette ki büyük hatalara yol açar Ama hocam bunun üzerine bizim dersimiz Yaklaşık bir buçuk saat sürmüştü Taklidin ne anlama geldiğini Alimlerden nasıl istifade edileceğini Teferruatlı bir şekilde anlattık Ve elhamdülillah bu konuda e, Anlattıklarınızla aramızda bir ihtilaf yok Burada hocam e, O kardeşlerin e, En çok reddiye verdikleri kısımla Alakalı kısa bir sorun daha olacak Çünkü orası çok mühim hocam e, Şöyle izah edeyim hocam ben size inşallah şimdi mesela hocam biz dedik ya bir alimin hatası ispat edildiği zaman artık onun görüşü ne yapılır reddedilir fakat hocam ben burada dedim ki ilimde bir denklik şartı vardır ve e, mesela İmam Şafii veyahut da Ahmet bin Hanbel'in bir meselede bir meselede yanılgısını ortaya koyan kişinin de ilimde ehil olan ilimde ehil olan bir kimsenin yapması lazım diye bir cümle aktardım ben hocam İnşallah burayı iyice bir anlatayım ben size Burayı bize açın inşallah hocam. Mesela şöyle bir örnek verdim ben hocam. Yani e, dinin usul kaydelerini iyice öğrenmemiş, e, yani ilimde ehliyet sahibi olmamış bir kimse Buhari veya Müslüm'den okumuş olduğu birkaç rivayetle anlatabildim mi hocam? Kalkıp da bir alimin görüşünü reddedersek ki zaten alimden kasıt nedir? Biz o derste onları da açıkladık hocam. Alim dediğimiz kimse zaten bizim kendisine sorduğumuz soruyu Allah'ın kitabına ve Resul'ün sünnetine çeviren kimsedir. Bizim zaten alim dediğimiz kişiler bunlardır. Yani şeyh'inin masallarını veya rüyalarını anlatan kişilere biz zaten alim demiyoruz. Bizim bahsettiğimiz ehli sünnet ve cemaatin alimleri. Şimdi onlara bir reddiye verirken hocam kişi ilimde ehil olmayan bir kimse kalkıp da okumuş olduğu birkaç civayeti ki o konunun hakikatini kavrayamamış, o meseleyle alakalı hadisleri cem edememiş, nasihi mensuhu vesaireyi tam olarak anlayamamış bir kimsenin kalkıp ona reddiye vermesi ne kadar doğru olur ve hatta bu meselede reddiye verdikten sonra karşıdaki insan da buna rağmen yani seni ben bu konuda yeterli görmedim benim bu konuda istifade etmiş olduğum, alimin getirmiş olduğu deliller daha kuvvetli o Allah'ın kitabından şu ayetten ve şu hadisten yola çıkaraktan böyle bir fetva ve hatta bir görüş izah etmiştir. Kitap ve sünnete dayanaraktan. Fakat senin getirmiş olduğun rivayet ilimde ehil olmadığın için, cem edemediğin için ben bunu kabul etmiyorum dendiği zaman bu sefer karşı taraf diyor ki ben sana ayet okudum, hadis okudum. Sen ayetten hadisten yüz çeviriyorsun diyor hocam. Allahu alem bunu ben e, Meramman atabildim size. Bununla alakalı da bir açıklama yaparsanız hocam çok fayda olacak inşallah. Selamun Aleyküm ve Rahmetullah Bir de hocam bırakmadan hakkınızı herhalde Yine edep ve kişileri selefin dışına atmayla alakalı kısa bir nasildin eğer vaktiniz varsa bu sorunla akabinden Çünkü Allah Azze ve Celle'nin istivasıyla alakalı ve mezhepler hususunda bu kadar teferruatlı bir şekilde ben izah etmeme rağmen Ve ben elhamdülillah şunu da çok fazla aktardım inançta zaten bir ihtilaf olamaz inançta bir mezhep olamaz ancak fıkıhta bir farklılık olabilir bu ashab-ı kiram arasında bile görülmüştür yani Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in kurtulan fırka dediği onların bir akide üzere olduğunu ve bu konuda bir e, mezhep veyahut da bir ayrılığın olamayacağını el-i sünnet vel bir tane akidesi olduğunu fakat e, ameli meselelerde bir takım ayrılıklar olabilir e, bu da bu dinin genişliğindendir Ee, şeklinde ben izah ettim. Bundan dolayı hemen selefin dışına atmalar, hakaret etmeler. bunlar alakalı inşallah hocam biraz nasih edin. aleyküm ve rahmetullah. Selamun aleyküm. Şimdi benim sizin sorunuza dönük verdiğim cevap tamamen sizin sorduğunuz soruyla alakalı değildi. Çünkü bu zamanlarda öyle kardeşler türedi ki akidede hiçbir sorun olmamasına rağmen mesela dört mezhebin hak olduğu levh-ı mahfuzda yazılı diyor. Şimdi bu sözü nasıl anlarız İbn-i Hüseyin'in? Bu ne demek? Dört mezhebin hak olduğu levh-ı mahfuzda yazılı E, o kardeş bunu açıktan açığa söylemekten çekinmediyse ben de bunu rahatlıkla söyleyebilirim isterseniz kim dediniz ya, az önceki söylediğim sözü de yani alimler bir şeye maalesef bu iftirayı yapanın kim olduğunu duysanız çok garip olur e, alimler zikredildiğinde talebe birisinin kalbi titremezse o vallahi talebe olamaz Allah Resulü ak dese, alimler kara dese, biz alimlerin dediği karaya alırız. Çünkü onlar bu işi çok iyi bilir diyen kardeşler türediği için e, bunu diyen Ebu Zerka son iki sözü. He. E, sofi değiller. Akideleri düzgün kimseler. Bunlar bizim akidede kardeşlerimiz olan insanlar. Ama bu sözleri nasıl söyleyebiliyorlar ben anlayamıyorum. Yok. O manada demiyor değil. Bunu sofilerden birisi dese gırtlaklarına otururuz. Bunu ancak aptal bir sofi der dedim zaten az önce de. Neden? Az önce İbnu i dediği gibi kaideyi bilmeyen birisi rastgele dangalakça laf edebilir. Laf edebilir. Onun için usulü bilmen gerekir. İbn-i kardeşinin sözüne gelince de en sonki ki cümleni hatırlamaya çalışacağım. Katiyetle ve katiyetle mesela İzmir seminerinde Resul'e iman sohbetini dinleyin. Bütün bu sözler yanlışlar. Resul'e imanı anlayamadı anlayamamamızdan, istenildiği gibi gerçekleştiremememizden kaynaklanıyor. Çünkü Allah Resulüne iman, yani Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a iman, Sair Nebilere imanmış gibi düşünülüyor. Resullere iman deyip geçiyoruz imanın şartını. Benim Musa'ya imanım Resul olarak evet, Resullere iman babında ama Muhammed'e imanım Musa'ya iman gibi değildir. Musa'ya imanımı lazımı yoktur. Onun ulul azm dediğimiz Resullerden olduğuna inanmak, Allah'ın Tevrat'ı ona vahyettiğine inanmaktır. Ama Muhammed Aleyhisselatü vesselam e, gelince ona imanın lazımları var. Bu nedir? Muhammed'e itaat ona imanın lazımıdır. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a ittiba ona imanın lazımıdır. Ona her şeyde örnek alma Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a imanın lazımıdır. Ve yine Nisa Suresindeki zikredilen ayette de olduğu gibi Ee, orada şu ayeti ben anlatmıştım. Ya eyyuhelledeena amenu ati'u'llaha ve ati'ur rasula ve ulil-emri minkum. Ee ey iman edenler Allah'a itaat edin. Resule itaat edin. Sizden olan emir sahiplerine de. Türkçe bunu şöyle tercüme ederler. Allah'a ve Resulüne itaat edin derler. Hayır. Allah içinde, Resul içinde müstakil emir sigalarıyla Allah'a itaat edin, Resul'e itaat edin demiştir. Her ne kadar Türkçe bir cümlede aynı kelimeyi iki kere tekrarlama abes de olsa bunu tercümede tekrarlama zorundayız. Allah'a itaat edin, Resul'üne itaat edin ve ulul emre gelince sizden olan emir sahiplerine de Bunu da detakısıyla korur. Aslında onlara da ita e, ulul emre de itaat isteniyor ama ayrıca emir sigasıyla gelmiyor. Müstakil bir emir sigasıyla. Siz, e, sizden olan emir sahiplerine de diyor. Bunu detakısıyla kullanırız. Allah'a itaat edin. Resulüne itaat edin. Ve sizden olan emir, sah o emir sahiplerine de bu şekilde şey yaparız. Neden? Allah'a ve Resulüne itaat mutlaktır. Ama Allah ve Resulünün dışında ulul emri ister idareciler kabul edin ister ilim ehli kabul edin. Önemli değil. Bir e, hilaf yok. İster e, emir sahiplerine yani idareciler ister ilim ehli, ana baba olsun koca olsun. Yani bir kadının eşine itaatini kastediyorum. Onlara itaat mukayyettir. Allah'a ve Resulüne isyan olmadığı müddetçe onlara itaat gerekir. Şimdi burada kardeşlerin, şu söze katılıyorum birkaç hadis okuyarak Alleme-i Cihan gibi fetva vermemek gerekiyor. Bu hata. Ama buna cevap veren kardeşler var mesela bunu diyeyim Bukhari'yi okuyan, hadis kitabını okuyan sapıtır diyor. Allah aşkına Kur'an'ı okuyan da hata eder. Hadis okuyan da hata eder. İnsanlar bunları okurken hata ediyorlar diye Kur'an okumayı yasaklayabilir misiniz? Hadis okumayı yasaklayabilir miyiz? Hayır. Mesela buradaki o az önceki söylediğiniz kardeşlerden birisinin hocasına soruyorlar. Benim evimde buhari var diyor. 10 senedir açmadım diyor. Tabii ben dedim ya bu verdiğim cevaplar sadece Senin sorduğun sorulara değil. Ortamda bu gezdiği için ona dönük olarak e, e, ona dönük olarak bu sözleri yani cevabı verdim ben. Ve o arkadaşa şey dedim. Mesela bunu diyenlerden birisi Abdullah Yolcu. Allah aşkına hadis okuyan hata eder diyeceğine bu kardeşlerin müşahhas, somut Siz şu hadisi okuyup böyle anlıyorsunuz. Bu yanlıştır diye örnek verirsen bak bunu anlarım. Mesela İbn-i kardeşi de aynısını diyebilirim. Hangi alimin hangi sözüne Kur'an'da sünnette böyle bir ayet hadis var diye karşı geliniyorsa onu müşakhaslaştırıp konuşmak gerekir. O kardeşe bak sen yanlışsın. Bu hadis icabına baştan diyebilirsin bu hadisi sahih değildir. Bir hadisin zayıf ve sahih olduğunu herhalde öğrenmek için ilim eline sormak gerekir. Bir ayeti okuduğumuzda tabi Türkçe'ye iyi anlamı aktarılmış ise, Arapça bilmeyenler için diyorum. Sonra o nasıl mantıkunu duyduktan sonra Resul'den bu mevzuda bir söz var mıdır? Resul'ün beyanına bakarız biz. Birileri tutup Resul'ün beyanına Bakarız. Ona göre bu işe biz e, yani e, hadis okuyarak yanlış yapan, bu yanlıştan alıkoymak koymak isteyen de hadis sokmaya yasaklamamalı demeli. Bak kardeş, hadis sok ama önce bunun zayıfını sahini bil. Eğer bu buhari ile müslim ile alakalı ise az bir sorun var. Ha hadis intikcileriyle sorun yaşayabiliriz. Bir iki hadis okuyup almayı can da kesilmemek gerekir. maalesef bu olmamalıdır e, bence onun için e, iki tarafında dikkat etmesi gerektiği yerler var yanlış anlaşılma e, yani müsait sözler etmemelidir. mesela tefsir usulünde bile şöyle bir kaide vardır iraca el ihtimalu batalal istidilal ihtimal geldiğinde mevzu bayısı olduğunda onunla istidilal yapılmaz İnsanlar da muhtemel anlamlı söz söylememelidir. Yanlış anlaşılabilecek, öyle de böyle de anlaşılacak söz edemez. Biz ihtilafın katiyetle, Kur'an'da sünnette zemmedildiğini gördük. Katiyetle biz ihtilafın hayır olduğunu, genişlik olduğunu demememiz gerekirdi bu Hüseyin'in. Bu da yanlıştır. Kur'an'da sünnette ihtilaf zennedilmiştir bu ümmetten ihtilaf edilmiştir ihtilaf eden olmuştur İhtilaf örnek olarak gösterilmez ibret olarak gösterilir Özülmez, metedilmez ha, şimdi Bukhari ile Müslüm amel edilmez diyemez birisi ben Bukhari'den bir hadisi açayım her kim Allah'a ve ahiret gününe inanıyorsa misafirine ikram etsin İman bahsini açıyorsunuz. Çok net hadisler var. E, Bukhari ile Müslüm amel edilmez denilmez. Ama e, İbnü i dediği gibi bakın. Bazı hadisler diyelim ki e, suya su gerekir az önce kardeşlerden birisi. Meni gelirse ancak gusül abdesti gerekir anlamındaki bu sözü Ebu Hureyve'den okuduğunuzda Bukhari'de birisi bununla amel etmeye kalkarsa yanlış eder. Neden? Ayşe Validemiz'den gelen rivayetten sünnet mahalli, sünnet mahalline tecavüz etti mi, meni gelmese bile gusül gerekir diyor. Ee, İbni Hüseyin'in sözü buralarda haklı olur. Yok ben Ebu Rere'den gördüm hadis var. Ayşe Validemiz'den gelen söz. Bunu bilen, ilim ehli, bunları okuyanlarla anlayabiliriz. Bu doğru. Ama bu Bir alimden gelen bir söz varsa o Kur'an'a ve sünnete ters düşüyorsa e, bu barış için savar, abreklerine ala, abrek burada mı? Her şey olarak davet. Bence sohbetten istifade edemeyen kardeşler bence boşuna vakit geçiriyorlar. Gidip yatsınlar. Ama birileri bir şeyler sorup birileri cevap veriyorsa dinleyebilirler. Anlattıklarımızın yanlış olduğunu söyleyen varsa eli kaldırıp el kaldırıp biz de bunu yani ona söz hakkı veririz. O da bunun cevabını verir. Böyle olması e, gerekir. Eğer sataşan birisi varsa dinlemiyorsan yazısını e, yazısını önleyin. Böyle yani her şeyin bir adabı var. Bu söz hakkı vermemek değildir. Söz hakkı isteyen kardeş Sağ tamam mı? Elini kaldırır, söz hakkı veririz. Evet, tamam, özel açtım. E, ben hiçbir zaman benim bu mevzudaki e, sohbetlerim açık, hepsi sesli. inkar edecek bir yer yok. Ben oturdum sözünü katiyetle kullanmadım. Aktar böyle böyle nakiller vardır. Aleyküm selam. Tanıdım. Tanıdım. E, görüşmeye çok istiyordum bu sırada ama mümkün olmadı. Ha. Onun için e, bence e, bütün insan biz hiçbir zaman hatasız olduğumuzu iddia edemeyiz. E, hakkı kabul edebilecek ortam derin insanlara. Ama İbnü i dediği gibi bir iki hadis okuyarak da meselenin en son neticesini veriyormuş şeklinde söz etmemek gerekir. Yani Allah'tan korkmak gerekiyor. E, Baybodi'nin bunu dediğini duydum. Bu sürede dememesi gerekir. Dememelidir de. E, dememesi lazım. Onun için evet şimdi bazen yeni oluşturulan Türkçe diyelim söylenilen sözlerde ilim ehlini katiyetle delilsiz taklit etmeyin. İlim ehli delil verirse o meseleyi kabul ederiz. Biz ehli sünnetiz derken de ehli sünnetin delilsiz sözlerini kabul etmeyiz. Mesela bakın bir mecliste üç talak meselesinde dört mezhep dahi ittifak etmiştir. Bir mecliste üç talakın geçerliliğinde Ömer devrinde gündeme gelmiştir bu radiyallahu anhu ama İbn Teymiye dört mezhebinde ittifak icma dediğimiz şeyin şeye ters düşerek ilk bunu gündeme getiren İbn Teymiye olmuştur ama düşünün Tirmisi de bakın bir topluluk gelerek İbni Ömer e, temettuhatçı için ne dersin diyor o da diyor ki Allah Resulü yapmıştır diyor Peki babam bunu yasakladıysa Subhanallah diyor. Allah Resulü bir şey yapsa. Babam bir şey yaptı. Hangisini alırız diyor? Allah Resulünün yaptığını diyor. O zaman Allah Resulü yapmıştır diyor. E düşünün Ömer bizim Allah Resulünden sonra en faziletli gördüğümüz insanlardan ikincisidir. Ömer'in sözü bile Radiyallahu anh Allah Resulünün çocuğunun önüne geçirlemez. Onların hataları bile bizim için büyük bir nimet. Ömer'in sözü alınmadıysa öne hiç kimsenin sözü alınmaz. Delirle ama bunu da bizim ilim ehliyle biliriz. Ee, bence e, İbn-i kardeş, e, arkadaşlarım bu şeylerini biraz hoş görsün. Ama sözlerini düzeltebilir. Bunu böyle deyin, bunu böyle deyin. Aynen bizim de düzeltmemiz gerekir. Mesela ben Az önceki sözü derken, alimleri katiyetle taklit etmek caiz değil derken, ilk zamanlar bundan 30 sene önce mesela Belçika'da bu 35 sene önce nasıl anlıyorlardı? Sanki alimleri takmayın gibi anlıyorlardı. Buna sebep olan bizim ifade şeklimizdi. Onun için eee tabi seni tanıdım o bahsettiğin kişi maalesef bu mevzuda çok aşırı davranan birisi Rabbim ıslah etsin e ne diyebiliriz başka Yani başka türlü söyleyecek hiçbir şeyimiz yok Rabbim ıslah etsin ve katiyetle ben bu odada bile yazılan bazı aşırılıkları insanların bizden tevhidi dinlemelerine mani oluyor Bunu kardeşlere defaatle diyorum. Bunu yapmayın. Eğer birileri bizim sohbetimizden istifade etmiyorsa o kardeşlere de söyleyeceğimiz buradan çıkın gidin yatın. Daha çok istifade edersiniz. Evet. Daha çok istifade edersiniz. Gidin ama tutup da bazı şeyleri yani bence bir örnek olarak vermemek, ibretlik vermek gerekiyor. Mesela ben yani hiçbir mezhebe tabi olmanın bir mezhebe tabi olmanın gerekmediğini düşünüyorum. Selefin hepsi bunu demişti. Hiç kimse bir mezhebe tabi olmanın illa farz, vacip olduğunu söylememiştir. Hele dört mezhebin hak olduğu levh-i yazılı sözü kimse demez. Ama biz ilim ehlimsiziz. Ben nasıl İmam-ı itebilirim? Bunca eseriyle hadisleriyle Ahmedi ben nasıl iterim ya? Onun için bazen arkadaşlara diyorum, Ahmet ibn Hanbel ile Hanbeli'li, Ebu Hanife ile Haneti'li, İmam-ı İmam Şafi ile Şafi'li ayırt etmek gerekir. Ha, bence o insanların kitapları okunur. Okumalıyız. Onlardan istifade etmeliyiz ama delile uymayan hiçbir sözünü almayız. Kimsenin almayı. Evet. Onun için e, bence hakikatin bu sözünde gerçeklilik var. Ben birilerine tevhid anlatıyorum. O kimselerin beni dinlemesi gerekirken tevhidten bir şeyler duyması için onlar bana bazen hakaret edince, kardeşler cevap yazınca o adam beni dinlemeyi bırakıyor, kardeşlerin yazdığı söze takılıyor. Bence hakikatin, yani hakikat hangi kasıtla yazdığı bilmem ama hakikatin bu sözünde doğruluk var. Eğer az önce eserinin dediği gibi, bizden birisi bizim inancımız hakkında konuşuyorsa, hakikaten o kişinin bildiğini de düşünüyorsak, ya müsaade edin o konusun, unuttuğu bir şeyler varsa, siz özele yazın arkadan, hocam bunu unuttunuz, böyle diye hatırlatın. Ve ben bunu arkadaşlara diyorum katiyetle biz alimler böyle dedi demeyiz. Falan alim, bu ayet hadiste az önce İbnü Seymen zikretti onu. Falan alim bu ayetle bu hadisi bu mevzuda delil olarak sunuyor. Bunu deriz. Rastgele alimler dedi sözünü yaymayın. Ve ben birçok şeyin faturasını maalesef yani kardeşlerin yaptığı hatalara bedel ediyorum. Hâdikatın ha, bu sözünde doğru var yani. Ben kabul etme zorundayız. Şimdi az önceki arkadaşla Osmanlıyla Osmanlı ile biz neyi konuşalım dersiniz? Şehb bin Bad için öyle bir söz eden yani bu karşı olsak o yavşak sözünü edemez. Eşek sözünü edemez o terbiyesiz. Mert olan insan bunu yapmaz. Ben şimdi Ebu Said olarak tanınan birisi, kime kötü söz söyleyebilirim ya? Ben birisiyle karşılatsam kimsini dese ben Ebu saydım diyeceğim. Ama o Osmanlı, ben internetteki Osmanlıyım demez ha. Bizi de yavşak kelimesi Anadolu'da Lut kavminin amelini işleyenlere denilir. Bu adin yani Şeyh bin Baza, kalbi dekiyor, gözü dekiyor, kalbi dekiyor. Bu insanlarla konuşulmaz. Önce o bir ahlak, edep öğrensin, bırak onunla münazara, o ders dinleme adabına bile sahip değildir. Onun için ben benim kardeşlere devamlı tavsiyem, velev ki birisi bize hakaret dese, siz cevap vermeyin. Çünkü konuşanı dinleyeceği yerde, yazanın sözü dikkat çekiyor. Evet. Bence, dikkat edin. Yok bizde sofilik yok maalesef, elhamdülillah yok. Eğer onu kastediyorsan. Evet, o sofiydi. Çünkü ehli i sünnet dedi herhalde, hatırladığım kadarıyla. Ee, selefi akidesi sahih akide sahibi olan birisini birisi tekfir ediyorsa bu sözleri söylüyorsa o mutlak ya sofidir ya da şiadır. Bunu açıkça iyi bilin. Ya sofidir veyahut da şiadır. Sofi ve şianın dışında e, selefileri ehli i sünnetmenin içindeki olan kimselere bu denli düşmanlık eden başka birisini göremezsiniz. kendilerine göre köpeğe bile saygı duyar bunlar. davetti yani eserlerinde şeyhleri böyle yazar. Onlara göre la ilahe illallah diyen Müslüman <gülüyor> ama maalesef birilerini dağıttıkla tekbir edebiliyorlar. Neyse namaz vakti girdi çocuklar. Ben yatsam olmayacaktı. Artık talebeleri bugün dağıttım biraz istirahat edeyim dedim. Kalktım. Bir bakayım ne var dedim. Ema ile meseneye bakmadım bugün. Eseri de beni davet edince girme zorunda kaldım. Buraya kadar da uzadı ama inşallah e, hayırlı oldu sayılır. Birçok tamamdır böyle sohbet etmiyorduk Evet. bunu i e, e, senin İzmir'e geleceğini düşünmüştük ama olmayınca hayırlı olurdu ve birçok kardeşle de orada tanışırdım. Benim bir Adana tarafına gelmişim var. Fakat şu an bayağı programlar dolu. Çarşamba günü ben İstanbul'a geçiyorum. 7-8 e, e, İzmit Karamüsel'de kamp var. Öyle mi? Çarşamba hmm. e, günü İstanbul'dayım. Eee yedi ve sekiz yani cumartesi pazar günü İzmit Karamürsel'den ben seni karıştırdım o zaman başka birisiyle karıştırdım tamam He. Ee, ondan sonra dokuzunda da Medine'ye gidiyorum Allah nasip ederse peki ben sizden izin isteyeyim ee, esselamu aleykum ve rahmetullahi ve özeli e, ehl-i sünnet ben seni mervana benzettim, sen mervan değilsin değil mi? Ha tamam tamam ehl-i sünnet, seni listeye alıyorum Evet. Rabbim hepimizden razı olsun. Ee, e, barış için savaş hımm Tabi sonra bilirsin, mi vereyim barış içinse var. Tabi bu hoş değildir yani birden bire tabi birden bire bu sözler hoş değil, bir zaman hiçbir kimse için hoş değildir. Ben nasıl insan kendisine saygı istiyorsa başkalarına da o denli saygı duymalıdır. Hmm. Hmm. Tabi. Yani bu katiyetli bir kimseye hakareti yani Katietle hayır değildir. Çünkü sen hakkımı anlatmak istiyorsun, kavga mı etmek istiyorsun. E, kavga etmeden daha hak anlatılır. Hele hak kavga etmeden güzellikle anlatılır. Derdini anlatamayan, hakkı bilmeyen insanlar ancak kavgaya, bu denle hakaret sözlere, mesela az önceki arkadaşın, yani iyi bir psikolog olsa ruh halini anlardı. Yani işte bir daha seni odada görmek istiyorum, şöyle etmiyorum, cevap veremezler. Ee, soracaksın, bir insanın insana cevap hakkı vereceksin. Cevap verip vermediğini o zaman anlarsın. Usmen'in yazdığına bakın. Maalesef bu herhalde doğru. Yani ben olmadığım zaman çokça rahatça bazı kelimeleri. Ee, yapabilen arkadaşlar var. Yani ben Usami'yi tanımıyorum. Ama bu söz usameden değil birçok insandan geldi. ehl Sünnet mikrofonu veriyorum. Hı. Maalesef geldi. Bence bir insan ilim ehli de olsa amel etmiyorsa onun sözü dinlenilmez. İlim ehli olup amel etse ahlaksız olsa o insan yine dinlenir. E düşünün ben o kadar yani şialarla e, hadis, inkarcılar, insan, e, hadis inkarcısı olan insanlarla sohbet ettim. Bak bu söz küfürdür, bunu söyleyen küfre düşer gibi sözler söylediğim insanlardan bile az önce Osmanlı'dan işittiğim hakareti işitmedim. E, Osmanlı denilen kişi çok ahlaksız ve terbiyesiz birisi. Buna da herkes böyle Peki Eric mikrofonu tanı Selam aleykum rahmetullah wabarakatuh Ses var inşallah Elhamdülillah İnşallah e, bu ahlak konusunda burada Ebu Said hocam veya Ebu Muaz hocam olduğu için ben bu tavrı veya bu ahlaka takınmıyorum. Hamdolsun Allah'a ben Allah'a ve ahiret gününe iman ettim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i kendime örnek aldım. Ve Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'i örnek alırken insanlara bir şeyler anlatacağım veya insanlar benim söylediklerimi kabul etmeyecek diye insanlara bir takım yakıştırmalar, hakaretler, etici de değilim. Çünkü Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bunu yapmadı. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem en güzel şekilde anlattı. En güzel şekilde amel etti ve anlattı. Hamdolsun Allah'a. benim e, mezhebi inkar ettiğimi söylüyorsun. Evet. Ha, i̇nşallah. Evet. Yani mezhepler. Mezhepler. E, konu bu mu? Bunu mu konuşacağız? Evet. Ben e, Şia'nın e, iman ettiği 12 imamı da reddediyorum. Yani Şia'nın iman ettiği 12 imamı da reddediyorum bu demek değil ki ben Ali İbni Talib radiyallahu anh'ı Hüseyin radiyallahu anh'ı Hasan radiyallahu anh'ı inkar ediyorum bu o anlama gelmiyor İnşallah bunu daha önce konuştuk daha önce konuştuk ben sadece örnek olarak veriyorum inşallah konumuz inkarsa ben bu şekilde onların iman ettiği 12 imamı da kabul etmiyorum reddediyorum Yani buna da bir reddiyeniz varsa söylersiniz, alırsınız mikrofonu bana hatamı söylersiniz. Ben ittibanın sadece ve sadece Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'e olacağını söylüyorum. Benim konuşmamı tamamıyla taassupsuz bir şekilde dinleseydiniz inşallah konuyu, konuya muafık olurdunuz. Ancak taassupla dinlediğiniz için cevap yazmaktan kulak vermediniz. Ben Hangi mezheptenim? Ben kitap ve sünnete tabi olan bir Müslümanım. Ben kitap ve sünnete tabi olan bir Müslümanım elhamdülillah. Sen bana eğer bir mezhebe tabi olacağıma delil getirirsen, de söylemiştim inşallah, sen benim kitap ve sünnetten, Kur'an ve sünnetten başka bir mezhebe tabi olacağıma delil getirirsen, ben senin dediğini kabul ederim inşallah. Buyur mikrofonu, Kur'an ve sünnetten bana deliller getir, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in sahabeleri de bir mezhep üzereydi veya dört tane mezhep üzereydi diye kavil getir. İnşallah ben onu kabul edeceğim. Ben sana diyorum ki, ümmetin en hayırlısı Ebu Bekir radiyallahu anhı'ydı. Ümmetin en hayırlısı Ebu Bekir radiyallahu anhı'ydı. Şayet hayır yönünden bakacak olursak, en getirdiğiniz kaviller de buydu. Hayır yönünden getire, yani hayır yönünden Aleyküm selam. Hayır yönünden getirecekseniz, ümmetin en hayırlısı kimdir diye getirecekseniz Ebu Bekir radiyallahu Yani ondan daha hayırlı Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemden sonra Ebu Bekir radiyallahu